Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Evet e, sayın dinleyicilerimiz e, Radyomuzda yeni bir programa başlıyoruz Bu programın başlığı Sanat ve Sanatçılar Bu programda neler olacak Tiyatroda, operadan, Dans dünyasından, sinemadan, edebiyat edebiyattan e, insanlarımızı, da, sanatçılarımızı davet edeceğiz. Bunlarla söyleşiler yapacağız. İlk konuğumuz, tiyatromuzun çok yakından tanıdığınız bir sanatçısı, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu ve rejissörü, Nur Subaşı. Nur abi hoş geldiniz. Merhaba Ülkü, nasılsın? Teşekkürler abi. Şimdi e, şöyle başlamak istiyorum. Bu tiyatroya e, başlama ee, i̇steğiniz nasıl doğdu Bir yönlendirme Efendim, oldu mu Benim tembellikten Tembellikten Neden tembellikten Efendim ortaokulu zar zor bitirdik <gülüyor> Affedersiniz sayın dinleyiciler Ondan sonra Haydi lise Lisede hatırlıyorum ee, İngilizceden 5 aldığım zaman O zamanlar kasket giyiliyordu Atatürk lisesinde okuyordum Kasketi unuttum sınıfta Halime bakın yani bu arada bizim evimiz konservatuvarın, Cebeci'deki devlet konservatuvarının yanında sayılır diye. Yanında derken 50 metre. Aradan bitireyen yolu geçiyordu. He. Ben her sabah o şan çalışmalarını dinliyordum. Ve orada bir arkadaşım oldu konservatuvardan. O da şöyle enteresan bir tesadüf. Biz Çarşambalıyız, Fatih Çarşambalıyız. Babam ressam Esat Subaşı. Onun bir ressam arkadaşının oğlu... ...Konservatuvar Tiyatro bölümünde okuyor. O yönden biz onunla tanıştık. Baktım ki bu mektep çok güzel... ...çok sağlıklı... ...hatta ve hatta kızları bile çok güzel yani. Yani yapacak hiçbir şeyim yoktu. Evet. Ondan sonra konservatuvara girelim. Konservatuvara girelim ama o şimdiki gibi 65 puanı tuttur gir. Ondan sonra sınıftaki çıkalma, atılma, bilmem ne filan gibi bir durum yok. Yani 700-800 kişi giriyor. 5-6 kişi alınıyor. Evet. Benim ilk imtihanımız ne yazık ki başarısız oldu. <gülüyor> sonra İzmir'e gittim. Melekökte orada tiyatronun müdürüydü, konservatuvarın da tiyatro başkanıydı zannediyorum. Oğuz Bora benim babamın arkadaşıydı. Allah rahmet eylesin. O çalıştırdı falan beni onunla konservatuvara girdim. Sonra efendim haylazlık ey, bin tane gençliğin getirmiş olduğu davranışlardan sınıfta kaldım ve atıldım. Bu kadar basit. Sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdim. Orada yatılı olarak okudum ve mezun oldum. Yani tembelliğimden ve konservatuvarın <gülüyor> bizim evin <gülüyor> yanında oluşundan kaynaklanan bir şey. Çok güzel. İyi bir iyi rastlantı bir olmuş. İl, evet. İlk oyunu hatırlıyor musunuz devlet tiyatrosunda? Ee, evet. Evet. Ah Yine tabii ben konservatuvarda da tembellik ettim. Çok basit bir dersten ikmalim vardı. Cüneyt Gökçer hocamız, e işte ikmalini ver de gel oyunda oyna dedi. Baba Yiğit adlı bir oyun evet, bu. Evet, evet. O piyeste oynadım. Hatta dekorlarını Tarık abi yapmıştı, Tarık Leventoğlu. Güzel, sağlıklı bir oyundu. Şu anda kimin koyduğunu pek hatırlamıyorum. Ama Kayserili bir hoca ve iyi oyuncu yönetmendi. Ondan sonra da işte bildiğiniz gibi peş peşe peş peşe peş peş oyunlar, rejiler seslendirmeler 50 bin tane şey. Evet, şimdi oyunlar deyince e, hemen ben bu e, şimdi söz edeceğiniz anları ben çok yakından biliyorum. Hemen aklıma o geldi. Onu sorayım. Dinleyicilerimizle paylaşırsak onlar da mutlu olur. Şimdi e, bizim rahmetli oyuncumuz çok büyük bir oyuncuydu Sadrettin Bey. Sadrettin Kılıç. Onun eşi de e, benim eşim aynı eylesem. okulda öğretmen olmalarından dolayı böyle bir, pek çok yemekte de bir arada olduk yani yakından da tanıdım kendisini müthiş bir oyuncu. Şimdi sizin orada bir anınız var zannediyorum cadı kazanı oyunda. Evet. Adım, evet Cüneyt Gökçer'in ilk koyduğu cadı kazanında zannediyorum. Benim e, Sadrettin Kılıç Giles rolünde idi. Ben Proktor. Fakat ben sahnede hep e, Sadrettin Kılıcı seyrederdim. Muhteşem bir oyuncuydu. E, i̇yi adamı oynuyordu. Onun hatta son sözü vardır. Bunlar işte cadı çıktı siz cadısınız yok cadılar bilmem nesi filan diye. Eğer itiraf ederlerse ben cadıyım. Evet. Kurtuluyorlardı. Ama bu sefer malları mülkleri ellerinden alınıyordu. E şimdi da öyle bir şey niyeti yok. Çünkü çoluğuna çocuğuna kalacak mallarım yürkü. Ve bunların üstüne taş koyarak cadıldığını kabul ediyor evet. musun diye evet. işkence ediyorlardı. Sadreddin Kılıç'ın o sözü çok muhteşemdir. Daha doğrusu tabii ki Arthur Miller'in. Evet, evet. Bir taş daha. Ve ondan sonra Cahilis ölür. Sonra binlerce sene geçti aradan. Ah, İstanbul Devlet Tiyatrosu Cadı Kazan'ını Koyma durumundaydı İşte oturduk konuştuk Yine Cüneyt Kökçer koyacak Bu sefer cayısı bana verdiler Keşke mesela. Uykularım kaçar Rezil mi olacağız Ne yapacağız Aylarca çalış Yani biraz sıkıntı çektim Valla şurada benim hoşuma giden Yani çok beni etkileyen bir şey var İlk dinlediğim zamanda bunu bir sanatçının çok yakın bir arkadaşının bir aynı sahnede paylaşan bir insan olarak ona ona duyduğunuz o hayranlık, o sevgi bu doğrusu alkışlanmaya değer bir duygu. Ya teşekkür ederim ama böyle olmalı. Yani biz birbirimizin gözünü ocacaksak. Evet. E, birbirimizi işte sen şöylesin, ben böyleyim. Yok böyle bir şey yani. Belki gençlikte, 20 ile 30 arası. Evet, yani o normal, o doğal bir şey tabii ki. Hani filan da falan da işte yarışa yeni başladık, tiyaf, ama şu anda yahut da 20'den 30'dan sonra artık insanların sağlıklı düşünmeleri, kendilerini bir yere getirmeleri ve ve tabii ki biraz okumaları lazım. Evet. Şimdi bu siteyi tıklayan ben ee, seyircilere sorayım, evinizde kaç kitap var? hı. -hı. Son çıkan Sartır'ın kitabını aldınız mı tercüme edilen? Ukalalık değil bu. Okuma yoksunu tabii bir toplumda. Paylaşma tabi paylaşma bu tabi ki tabi. Yani bir şey öğrenmek için okumak lazım. Aptal televizyona bakarak bir şey öğrenilmez. Aynen katılıyorum. Yani onun için. Tabi anlayanlar anlamayan da ayağını uzatır maçlarını seyreder. Ha aklımda iken dünya rekoru egale edildi 100 metrede 958. Uğur Şimdi bir de şunu sorayım. Şimdi sizi tabii sinemadan, televizyon dizilerinden elbette ki ağırlıklı olarak tiyatrodan dinleyicilerimiz tanıyorlar. Ülkemiz tanıyor. Şimdi bunda en çekici alan hangisidir acaba oyuncu olarak? Yani dizi midir, sinema mıdır, Hayır, tiyatro, tiyatro, tiyatro mudur? Tiyatrodur, tiyatro, değil tiyatro. mi? Neden tiyatrodur? Ha, dizinin en çekici tarafı her hafta paranın yatması. <gülüyor> yani her hafta para yatar. oh. <gülüyor> e, tiyatroda böyle bir şey yok. Evet. Biliyorsunuz e, tiyatroda ne zam vardır ne bir şey vardır hiçbir şey yoktur. Ben şu anda emekliyim işte yine sizler kadar para alıyorum. Evet. Buyurun. Enteresan. A neden sahne heyecan verir? Çünkü seyirciyle göz göze gelirsiniz. Seyirciyle nefes alışverişi vardır. Eğer seyirci piyesi kavralamışsa ...kavralamış tabii yanlış bir kavram... ...kavramışsa evet. ona göre... ...çıkar tam deraman... ...öyle yani bir türlü... ...işte o vizöre bakarak oynarsınız... Evet, evet. ...ama tiyatro hay... ...tiyatronun alkışı, sıcaklığı... o <gülüyor> ...korkunç, korkunç... Evet. ...şimdi tiyatroya gene dönmüşken... ...hep oradaydık ya... ...yine bir Amadeus bir anı vardı benim... ...önceden dinlediğim... Ha, ...şimdi efendim bu Amadeus... ...zaten... ...yani... Yücel Erten'in koyduğu Amedeus tabii. Evet. Can Gürzav'ın koyduğu Amedeus değil de. Ee, şimdi kostümler falan Oscar alır o Amadeus'ta. Şimdi o anıya gelmeden evvel başka bir anıyla gireyim de ürkün. Çok daha hoş olur. Şimdi bir kaftan yapmış. Bizim ee, dekoratör değil desenatörümüz. Ve bu kaptan 25 kilo. Şimdi bunu bana terzi giydirecek ama terzi bunu bana nasıl giydirecek? Öyle ya. Böyle. Öyle salkım ama çok muhteşem bir kaptan. Görünüşe tabi Tabii çok güzel kap. Bu her gün bana giydiriyor, çıkarıyor. Her gün giy. 25inci gün adamı hastaneye yatırdılar, beri çıktı. Ama ben bunu giyiyorum tabii aslanlar gibi. benim Bir gün. Sahneye girdik, işte vekil, bizler ha, orada kimler yok. Şenlikler cümbüşler olsun, şenlikler cümbüşler, şen... Taht <gülüyor> Oturacağım, taht yok. Şimdi herkes kaldı. Şimdi burada e, tiyatronun en güzel taraflarından biri bu olayı sağlıklı geçiştirmedin. Tabii, tabii, tabii. tabii. Başmağabey İnci dedim, saray hala tamirde mi? Evet efendim. Ve bu taht ne olacak? Gelin <gülüyor> getirin şun. Haksesiz unutmuşlar getir bey. Tabii koskoca tahtı. <gülüyor> <gülüyor> Bu böyledir evet, yani tiyatro tiyatro enteresandır. Ee, bir yanımız daha var. Bir piyes oynuyoruz. Ee, Kunduz kürk. Kemal Bekir'in kulakları çınlasın yönetmen oydu. Yine Sadrettin Kılıç var. Evet. Şimdi. ...İncekara vardır bizde. Neydi onun asıl ismi? İsmail İncekara. İsmail İncekara. Şimdi ben... ...Nahiye Müdürü'yüm yani... ...Kaymakam diyelim. Nahiye Müdürü dersek kimse anlamaz. Değil mi? Sen de anlamazsın çocuğum. Heh. Yani bizim teknisyen... ...arkadaşa sordum. Belki Nahiye Müdürü'nü... ...biliyordur anlardı. Ya anlamadım. Tabii kaymakam diyoruz geçiyoruz. Falan falan atıyoruz tutuyoruz. İsmail İncekara... ...kapıyı çekip çıktı... Topuz elinde kaldı, kapının topuzu. <gülüyor> Yahu dedim, müesseseyi de söküyorlar. Allah Allah filan, hoştur bunlar. Tabii oradan güzel bir alkış falan. Seyirci bunları bilir, yakalar ve sağlıklı bir şekilde de kullanır. Tepkisini verir, evet. Tabii. Tiyatronun tadı da buralardakisi ee, demek ki değil yani. mi? Göz göze dediğiniz bu herhalde. Evet, yani. Tabii, tabii, tabii o sıcaklığı hissetmek, nefesi hissetmek o, o, o muhteşem. Şimdi e, emekli olmadan önce... E, Birkaç oyun yönettiniz Devlet Tiyatrosu'nda. Evet. İkisinde de ben de yönetmen yardımcısıydım. Yakın, evet. Çok yakından bildiğim iki oyundu. Ee, birisi Necat Cumanlı'nın Gel Evnerelim, Yürü Boşanalım. Biri Rahmetli Vüsat Öbener'in evet. İstanbul'da Ağacı. İstanbul Devlet evet. Tiyatrosu'nda. Evet. Bu e, onun dışında Feran Şensoy'un Soyut Padişah'a yaptınız evet, ve birçok Konya'da yaptım. Konya'da evet. Konya Devlet Tiyatrosu'nda ve bütün bu sahneye koyduğunuz oyunlar birkaç sezon olağanüstü bir ilgi derledi seyirciden. Bunun evet. bunun büyüsü nedir acaba? Bunun büyüsü Yani bir oyun bakıyorsunuz bir da kalkıyor sahneden ama bir oyunda sezonlar boyu oynuyor. Şimdi bunun büyüsü bence çok basit. Samimi olmak. E, bütün arkadaşlarımızın sahne üstünde, sahne gerisinde ...hatta hiç kimsenin görmediği... ...dekor atölyelerinde, kostüm atölye... ...herkesin samimi olarak işini yapması... birbirine kırmamaya çalışması... ...ve işin ehemmiyetini... ...idrak etmesi... ...önemini bilmesi yani... Evet, ...göstürücü... Evet, evet. ...ve orada... ...yönetmenin en büyük yönetmene düşen şey... ...bu iletişimi sağlaması... ...hani... ...ben hatırlıyorum... ...bir piyesimde... ...bir arkadaşım habire geç kalıyor, habire geç kalıyor, habire geç kalıyor... ...bir gün... ...iki saat, üç saat geç kaldı... ...ben bir şey söylemeden... ...hocam dedi vapur bozuldu dedi ya... ...e olabilir dedi... <gülüyor> ...şimdi ben... ...orada... ...bir kavgaya girişecek evet. olsam... ...yahut ona ceza versem... ...hayır bu olmaz... Evet. ...bu bu bu olmaz... ...neden olmaz... ...o arkadaştan verim alamayız zor. ...anladım... ...Nur abi çok teşekkür ediyorum... ...ben teşekkür ederim... ...ilk programımızın ederim. ilk konuğu oldunuz... ...programımızda bir özellik... E, ...kattım ben... E, her katılan sanatçımız Kendi seçtiği bir şiiri izleyicilerimiz, dinleyicilerimize sunacak Sizin seçtiğiniz şiir de Behçet Necati Gil'in Dağlarda Ateşler Yandıkça şiiri Lütfedip okuyabilir misiniz dinleyicilerimiz Tabii canım ilk defa okuyorum kusura bakmasınlar ee, Eğer sürçülisan edersek Affola diye de bir laf vardır Karagöz'de O da karanlık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 Ateşler parladı artık. Şimdi dağlar kaldı yine ardında. Odan yendi karanlığı. Ölümü dağlarda ateşler yandıkça karanlıktan korkulmazmış. Gördün mü? Çok teşekkür ediyoruz. Efendim ben çok, teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok da güzel bir şiir hakikaten. Efendim ben Deniz Ülkü Ayvaz'ın hazırlayıp sunduğu sanat ve sanatçılar programını dinlediniz. İkinci programımızda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz